Hadis 709 Ebu Musa el- eşharinin: "Allah ondan razı olsun Anlattığına göre bir gün evimden abdest alıp çıktım. Rasulullah'tan hiç ayrılmayıp bugünü onunla geçireceğim dedim. Mescide gelerek oradan peygamberi sordum. Şu tarafa gitti dediler. Sonra sonra izini takip edip, Nihayet,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 710. Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında Ebu Bekir ve Ömer de, Allah ondan razı olsun, bulunduğu bir grup insanla oturuyorduk. Rasulullah aramızdan kalktı. Uzunca bir süre dönmeyince telaşa düştük. İlk telaşlanan bendim.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 711 İbn şöyle demiştir. Amr İbn As ölüm döşeğindeyken yanında bulunuyorduk. Yüzünü duvara dönüp uzun uzun ağladı. Oğlu kendisine "Babacığım, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana şu müjdeyi vermedi mi? Seni şöyle müjdelemedi mi?" demeye başladı. Amr